Kardeşlerim, Muazzez Müminler İnsan ölümden korkar, hastalıktan, beladan, düşmandan, savaştan korkar Yangından, selden korkar, farklı şeylerden, farklı hususlardan korkar Fakat 14 asır önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi Korkuya da müdahale etti Kur'an-ı Hakim'in ayetleriyle konuştu. Tapınaklara dönenlere, atlara, hayvanlara ibadet edenlere, kilisede kaldırımları öpenlere ve يَفَرْهَبُونَ buyurdu. Sadece Allah'tan korkun وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ Allah'a yönelin, Allah'tan başka yüreğinizde korku olmasın, endişe olmasın buyurdu. Ashab-ı Kiram radıyallahu anh efendilerimizi Dünyanın korkularından, iflastan, beladan, ölümden, hastalıktan, onların endişelerinden aldı. Ayrı bir aleme, ayrı bir dünyaya taşıdı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İman ettiler, teslim oldular. Artık farklı şeylerden korkuyorlardı onlar. Beyt-i e doğru 16 ay namaz kılmışlardı. Sonra Cenab-ı Hak fevelli veceheke şatral mescidil haram. Kâbe'yi muazzamaya yönelmeyi emretmişti Allah Resulüne, öğrencilerine, yüzlerini, yönlerini Kâbe'ye döneceklerdi. Önceden namaz kıldık diyorlardı. Beytül Maktis'e doğru ibadet etmiştik. Acaba Allah Teala bizim o ibadetlerimizi sildi. Onlar iptal etti diye Sahabe-i Kiram'da korku var, endişe var. Artık onlar hastalıktan, artık onlar ölümden, artık onlar iflastan değil ibadetlerinin kabul edilmemesinden korkuyorlar. kuran Hakim bizzat ashab-ı kiram radıyallahu Anhum efendilerimizin endişelerini teselli edebilmek, giderebilme adına Allah hazze ve Celle Cebrail'i gönderiyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيَعَ ا۪يمَانَكُمْ Allahu اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ Rahim. Hayır! Ersiz, Kalbinizden, yüreğinizden, dünyaya dair bütün korkuları, bütün endişeleri giderebildiyseniz o zaman Allah sizin ibadetlerinizi, namazlarınızı, kulluklarınızı, yönelişinizi asla zayetmeyecek, onları gidermeyecek sadaka veriyorlar. Acaba Allah Teala sadakamızı kabul ediyor mu? Vellezine yu'tun ma'atou ve kulubuhum wajlatun enhum ila rabbihim raciun. Acaba Cenab-ı Hak bunun içerisinde eğer insanlar beni görsünler takdir etsinler, ne kadar sadaka veriyor desinler diye verdiysem, diye karıştıysa, Rabbim sadakamı, Rabbim infakımı kabul etmez diye onların içinde endişe var. Namaz kılıyorlar sabahlara kadar, ayakları şişiyor ama yine yüreklerinde endişeler, acılar, ızdırap var, artık korkmuyorlar Ebu Cehil'den, korkmuyorlar Roma'dan, Korkmuyorlar Bizans'tan ve iyyaye ferhun, Kur'anı ayet ayet yudumlamış onlar, sadakalarından, namazlarından, kulluklarından endişe ediyorlar. Acaba Rabbim diyorlar, huzuruna geliş halimi, yöneliş halimi kabul ettin mi? Hazreti Muhammed aleyhisselam'a bakıyorlar. فلعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً Allah Resulü Aleyhisselam, Ebu Cehil, çocukları, çevresinde olanlar iman etmiyor diye Allah Resulü Aleyhisselam, inansınlar, kurtulsunlar, hidayete ersinler diye kendini paralayan bir peygamber var. Üzülen, yüreği yanan bir peygamber var. Kur'an Hakim, o yürek yangınını teselli ediyor. Taha, ma enzelna aleykel Kur'aneliteşkâh yüreğin yansın diye sabahlara kadar namaz kılmaktan hayatların yarılsın diye hayır bunun için biz sana Kur'an'ı indirmedik ya Muhammed yanıyor Allah Resulü Aleyhisselamın yüreği kardeşlerim eğer yüreğinizde acı varsa ızdırap varsa dünyanın bütün korkularını endişelerinizi çıkardınız İflas korkusunu, başka korkuları, zalimleri, tağutları, firavunları, firavunun çocuklarını, zalimleri yüreğinizden çıkarabildiyseniz o zaman kalbinizde Allah korkusu varsa... İnsanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onun yoluna ihanet ediyorlar diye acı çekebiliyorsanız selamullah Aleyküm Allah'ın selamı üzeriniz olsun Melekler sizi selamlıyor Siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna girdiniz Tâ ha mâ enzellâ aleyke'l-Kur'ân el -Teshka. Çok yemek yemekten, çok uyumaktan, çok gezmekten değil, ümmetin içine düşmüş olduğu, şu hale üzülen, yüreği yanan bir kul olabildiyseniz, selamullahi aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şair diyor ki, yüreğim yanıyor, kalbim dağlanıyor. Böyle bir yüreği alırlar mı? Sağlam bir yürek sağlıklı bir yürek verirler hasta bir yürek alırlar mı Başkası da diyor ki hayır vermem ben yanan yüreğimi dağlayan kalbim verip de karşılığında sağlam bir yürek almam. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın yüreği de yanıyordu. Eğer yüreğiniz insanlığın gidişine ümmetin içine düşmüş olduğu bu anafora oradan nasıl çıkar diye sabahlara kadar onun hesabıyla meşgul olabiliyorsanız Acıları kalbinizde ağırlayabiliyorsanız o zaman Allah'ın selamı üzerinize olsun. En büyük sermayeniz acı çekmek olsun. O acı sizi olgunlaştıracak, erdirecek, yüceltecek Muhammed Aleyhisselam ve onun ashabıyla aynı yerde duracaksınız. Hadiseye şuradan bakın kardeşlerim. Musa Aleyhisselam etrafındakileri alır. Firavun'a karşı onlarla, muahidlerle, Müslümanlarla bir mücadele yürütür Hz. Musa aleyhisselam. Üzebihuna ebnaakum ve Onların çocuklarını, erkeklerini kesiyordu Firavun, kızlarını köle diye bırakıyordu. Şu kadar Musa aleyhisselam ellerini kaldırıp kainatın sahibine ''Kurtar bizi ya Rabbi, aç yollarımızı Allah'ım'' diye yalvarır. Sonra Cenab-ı Hak, Firavun'u ordusuyla beraber Kızıldeniz'de helak eder, karşıya geçerler. ''Ve cavazna bi beni İsrail al bahra, feeteu ala kavmin ya'kufuna ala esnamin lehum, kalu ya Musa ceallena ilahen kama lehum alihe'' Firavun vardı, öldürüyordu, kahrediyordu. Fağırak Nehum mi? Allah onu Kızıl Denize bıraktı. Karşıya geçtiler. Karşıya geçince beni İsrail, Firavun'un zulmünden kurtulanlar, Hazreti Musa'ya geldiler. Musa dediler: Biz Firavun'u Kızıl Denize gömen bir Allahı değil. Onun zulmünden bizi kurtaran Allahı değil. Biz şöyle. ...gözümüzle gördüğümüz, elimizle dokunduğumuz bir buzağı istiyoruz. ''İc'allena ilahen'' ''Bize bir ilah yap dediler, bir buzağı yap dediler.'' Hz. Musa'yı düşünün, nasıl kahroluyordur, nasıl kahroluyor, perişan oluyordur, yanıyordur Musa Aleyhisselam'ın yüreği. ''Ya Rabbi, sen bunlara bu kadar ihsanla bulundun, aldın bunları, erdirdin bunları, oldurdun bunları.'' Kızıl Kızıldeniz'de bıraktın, karşıya geçirdin bunları. Fakat şimdi bunlar seni bıraktılar Allah'ım. Buzağı istiyorlar, buzaya tapmak istiyorlar. Şimdi adamlar var, şimdi insanlar var. Diyorlar ki önceden biz putperesttik, önceden zer düştük, önceden mecusiydik. Geldin ya Muhammed diyorlar. Asimile ettin bizi ya Muhammed diyorlar. Atamızdan, putlarımızdan, tağutlarımızdan uzaklaştırdın bizi ya Muhammed diyorlar. Mecusiler var ya Resulallah. Zerdüşler var ya Resulallah. Namazla alay edenlere önder diyenler var ya Resulallah. Firavun, Firavundan kurtulanlar, şimdi biz buzağıya tapmak istiyoruz diyenler var ya Resulallah. Ya Rabbi Musa aleyhisselam hangi hali yaşıyorsa o hali yaşayanlara selamullah aleyküm eğer bu acıları bu ızdırapları yeniden mecusilik yeniden cahiliye yeniden Ebu Cehil yeniden doğunun yeniden batının ilahları diyenler yeniden cahiliye diyenler onlara dönenlere karşı Dönmek isteyenlere karşı Eğer yüreğinizde acılar varsa O zaman siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında Onun safında onunla beraber duruyorsunuz Hz. Yusuf Aleyhisselam Aldılar Yakub'un yanından aldılar Kardeşleri Onunla aynı soydan geliyorlardı İhanet ettiler Aldılar icma ettiler Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar kuyuya attılar Yusuf'u sonra döndüler ''Babalarının yanında yalandan gözyaşı döktüler.'' ''Ve şerevhû bithemenin beksin derâhime ma'dûde.'' ''Birkaç kuruşa Yusuf'u sattılar.'' ''Yusufları ıhçılığın, Yusufları putların, Yusufları film setlerinin, Yusufları şehvetin kucağına attılar ya Rab.'' ''Yusufları doğrayanlar var, Yusufları dinle kandıran, aldatanlar var.'' Allah Resulü'nün düşmanının safına Yusufları çağıranlar var ya Rabbi. Ersizler, Yusufları onlar putların safına çağırırken, şehvetin, ırkın, emperyalizmanın safına çağırırken Hz. Yakup aleyhisselam gibi yanan, kavrulan bir yüreğinizle ''Ya beni yezhebû fetehassesû min Yusuf'e vâhî'' Gidin sokaklardan, gidin liselerin önlerinden, hücre evlere, dağlara, eşkıya kamplarına, Maksistlerin, ateistlerin yanlarına götürmeden Yusufları bana getirin diyorsanız, sokaklarda Yusuflar arıyorsanız, Yusufları kurtarmak için liselerin kapılarına gidiyorsanız, o zaman Allah Azze ve Celle bu belanın arkasından, bu musibetin arkasından o peygamberlere selametin yolunu gösterdiği gibi size de gösterecek yıllar geçmişti. Yusuf'undan uzaklarda ağlaya ağlaya Yakup Aleyhisselam gözlerini kaybetmişti. Ama Yusuf'una ulaşacaktı Hazreti Yakup. Rabbi ona Yusuf'unu gönderecekti yıllar sonra. Mısır'dan bir kervanla Hz. Yusuf'un gömleği yola çıkınca "Welamma fasaletil eyru" قال ابوهم "inni la ecidu laula Bana delilendi. Bana Yakup aklını, idrakini kaybetti demeyin. Şimdi yıllar sonra gözlerimi kaybettim ama Yusuf'umun kokusunu alıyorum. Yusuflar gelecek. Yusuf'ların gömlekleri gelecek. Yakup'ların gözüne Yüzüne Vurulacak Yeniden Görecek Ümmet Hakla Batılı Görecek İslamla Cahiliyeyi Görecek Hazreti Muhammed ile Ebu Cehil'in Safını Görecek Ayrılacak Yeniden Yollar Ayrılacak Allah Bu Ümmete Allah Azze Ve Celle Bu Ümmete de Merhamet Edecek İşte O Gün sizin bayramınız Selamullahi Aleyküm Allah'ın selamının Rahmetinin üzerine olduğu Muhammed Aleyhisselam Ümmetinin bayramı Ebu Cehillerin ağıt yaktığı gün olacak O gün O günü sen hazırlayacaksın Eğer Efendimiz Aleyhisselam gibi içinde yüreğinde O acıları taşıyabiliyorsan Allah sana da yürü diyecek İmam Tirmizi Kitab-ül Fiten'de rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e gidiyorlar. Müşriklerin ağacının olduğu yere geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya kadar gelince sahabe, orada müşriklerin ağacını görüyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bize de böyle bir ağaç yapsan, bizim de böyle bir ağacımız olsa يُعَلِّكُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَةِهُمْ onun üzerine silahlarını asıyorlar. Diyorlar ki bize de böyle bir ağaç yap ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, subhanallah diyor. Siz Musa aleyhisselama ümmetinin söylediğini bana söylüyorsunuz. Onlar da Hz. Musa'ya bizim için buzadan bir ilah yap diyorlardı. Şimdi sizler de bana müşrikler gibi bir ağacımız olsun diyorsunuz. Kutsadığımız bir ağacımız olsun. Ya Resulallah, ümmetinin içerisinde 14 asır sonra yeniden... Cahiliyenin değerlerini, yargılarını kusayanlar var. Senin dininle cahiliyeyi yan yana koyanlar var. Birlikte atalarının dini üzerine yaşayıp, ümmetle, İslam'la, seninle, yolunla savaşmak isteyenler var ya Resulallah. Kardeşlerim, eğer yolumuzu belirleyebilirsek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında, bir avuç gençler vardı onlarla yürümüşlerdi sizler de Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın yolunda oluşunuzu resmedebilmek için farklı şehirlerden farklı noktalardan Allah Resulü'nün safına geldiniz Sa'd bin Ebi Vakkas gibi Hz. Musab gibi Atalarınızın Atalarınızın tapmış olduğu Onların atalarının Taptığı putlar vardı Onların safından ayrıldılar Hz. Muhammed'in safına geldiler Ebu Bekir'in safı Ebu Cehil'in safı, saflar ayırabilirsek o zaman Allah Azze ve Celle size de Yusuflarınızı nasip edecek. Ümmetin Yusufları gelecek, onların gömlekleri gelecek, Yakupların gözüne vuracak. İşte o zaman Allah bize de yürüyecek. Yürüyebilmek için içinizde ne kadar korkular varsa kusun korkuları. Ölüm korkularını, makam korkularını, hayatı kaybetme korkularını, kusun ve Allah Resulü gibi insanlığı kurtarabilmenin endişelerini, o acıları, o ızdırapları, Onları yüreğinize alın. Onları yüreğimize alırsak dünyada dünyanın yarısına 50 yılda İslam'ı taşıyan Allah Resulü Aleyhisselam masabı gibi Cenab-ı Hak sizleri de büyük futuhata, büyük ihsana nail edecek ve büyük doğum mimarı gibi şöyle terennüm edin. Bıçak soksan gölgeme, sıcacık kanım damlar, gir de bir bak alemi İslam'a, bassız bassız adamlar. Ağlayın su yükselsin, belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin, bize dua et emi.